Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzat ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzat. Açık radyodayız 95.0. Hamusla güreşteyiz. Frekansa bir türlü alışamadığında. <gülüyor> Eskisi daha kolay geliyordu. <gülüyor> Alışırsın. Nelere alıştık Keremciğim? Nelere alışmıyor insanoğlu. Nelere alışmıyor insanoğlu. <gülüyor> Hele son süreçlerde değil mi Didemciğim? Evet, Alışıyoruz. Uyum yeteneği bayağı güçlü bir, eee, yaratığız mı diyeyim? Canlıyız, varlıyız. Canlı. Yani, evet. <gülüyor> Sosyal medya hesaplarımı hatırlatalım hemen. Hesaplarımızı, hesaplarım dedim. Olsun, ee, hesa ya. olsun. Benim <gülüyor> hesaplarım. Evet. Kamuyla güreş Gmail adresimiz var. Kamuyla güreş Twitter adresimiz var. Kamuyla güreş Instagram adresimiz var. Ağlık olarak Twitter adresimizi kullandığımızı belirtelim. Burada eksik bazı başlıkları orada tamamlamaya çalışıyoruz görsellerle de pekiştirerek bu hafta dinleyicimiz sevgili Güliz kaptana da e, teşekkürlerimizi iletelim İdem sen evet. de ayrıca teşekkür edersin sanırım Evet ederim sevgili Gülis e, bu ilk değil aslında e, kaç kere destek olmuştu bütün destekçi dinleyicilerimize radyomuz adına teşekkür ederiz evet. Şimdi baba kelimesinin artık sonlarına doğru geldik biraz tamamlanmış tamamlanmış bir halde olduğunu düşünüyoruz az çok. Yani tamamlanmış eh. diyemeyiz belki ama e, bazı içimizde olan yaraları kapattık diyelim. Kapattık Çünkü, evet. evet. Geçmişte bir e, yayınımız olmuştu bunu geçen hafta da söylemiştim. E, merak edenler kayıt arşivinden bakabilirler. Bizim ikinci programımız kalmıştı bireşin açık radyonun kayıt arşivinde takip edebilirler. Evet diyebilirim. Evet. Efendim 2 Mayıs 2016 tarihli program. Ee, biz şimdi üstüne 5 program bu programla beraber daha yapmış oluyoruz. O ilk yayın dönemimizde her şeyi tek programda yapabileceğimizi <gülüyor> düşünerek e, öyle bir giriş yapmıştık. E, o yüzden e, devam ediyoruz. Efendim elimde. E, açık Kitap var. E, açık Radyo'nun e, bastığı kitaplardan. Açık Kitap'ta Babalar ve Oğullar e, başlığı var. E, burada aslında e, bir baba ve bir oğul üzerine odaklanılmış. E, Gündüz Pamuk ve oğlu Orhan Pamuk ya da Orhan Pamuk ve babası Gündüz Pamuk birbirlerine e, oğlun ve babanın gözünden bakıyorlar. E, hayli de uzun bir madde. Ben bazı bölümlerini alıntıladım. Çok da hoşuma giden e, bir bölüm oldu. Şimdi önce Gündüz Pamuk e, konuşuyor. E, hem oğluyla ilgili hem kendisinin baba oluş haliyle ilgili. E, tabii e, Oğul Orhan Pamuk olunca e, sık sık bir soruyla karşılaştığından e, bahsediyor. Şimdi Türkiye'de şöyle şeyler var. Oğlunuz ne iş yapıyor? Yazar. Tamam hmm. yazar da başka ne iş yapıyor? Ben hmm, bunu anlamıyorum <gülüyor> demiş. Aynı şey bütün sanat dalları için geçerli. Evet. Şimdi... Asıl işi Asıl işine, evet, asıl işine. <gülüyor> e, bu konu da gündüz pamuğun gerçekten e, sanatı, e, sanatın tek başına yapılan bir e, şey olduğunu başı başına bir meslek sayıldığını kabulü ve desteği konusunu çok açık gördüm. Bizim toplumumuzdaki bu genel geçer bakışa da eleştirel yaklaşıyor Bu Zaten... yaklaşma elde değil yani eleştirel yaklaşmamak. Çünkü bizde gerçekten bir bu özellikle hani şehir efsaniz değil bu sık sık gündemimizde olan şeyler belki de şu an belki çok hissetmiyoruz ama geçmişte hani hakikaten... İşte ne bileyim evlilik öncesinde işte kız isteme fasıllarında işte sorulur edilir falan işte bu sanatçısı asıl işin nedir derler. Bunların gerçekten hayattan bize yansımaları gerçeklik bazı kabul edilmiş meslekler var işte doktorluk gibi işte 657'ye tabi devlet memuru olma gibi bir dönem öğretmenlik gibi. Evet. evet hatta Keremciğim onlar bile eskide kaldı. Artık bilişimle ilgili işler çok daha önüne geçti o mesleklerin. Ve sen gene iyimser olarak hani geçmişte kaldı diyorsun ama bence kalmadı. Hala sadece bir Hayır hayır çaldı. ben şey anlamda geçmişte kaldı dedim. Yani meslek grupları değişiyor tabii elbette. Hani çünkü dönem son, bir dönem öğretmen olmak işte 657 devlet memurluğuna tabi olmak İşte düzenli bir işin olması, düzenli bir maaşının olması, işte kız babalar işte için ma makul işte, evet. mak, olan bir e, durumdu. Ancak şu an tabii dediğin gibi işte bilişimci olabilir. Ya da ne bileyim sanayici olur, iş adamı olur değil mi? <gülüyor> evet ama gene de sanatçı olmaya o kadar olumlu bakılmıyor bunu e, kabul edenler. Ee, çok az sayıda ee, hmm. ben Gündüz pamuğun o yaklaşımını gördüm ee, işte tabi ben alıntılar yapıyorum dediğim gibi e, uzun bir e, Konuşma Her ikisinin de ee, işte ilk Cevdet Bey ve oğullarının yazılışının ardından e, olan gidişata bakıyoruz. Neyse kitabı basıldı. Sonra Orhan'ın tanınma dönemi başladı. Biz de tabii Orhan'ın babası olarak tanınmaya başladık yavaş yavaş. Bu tabii hmm. çok çok keyifli, güzel bir şey. Bunu anlatmak çok zor. Bir yere gidiyorsunuz, tanıyanlar Orhan Pamuk'un babası diyorlar. Hmm, ee, bak bu çok güzel bir başlık aslında. Buna çok değinemedik değil mi? Evet. Meşhur bir oğlu olan bir de babası oluyor. Bu da babası da merak ediliyor. Bunun cılkı çıkana kadar da merak söz konusu yeni medyada değil mi? Evet. Böyle durumlar da oluyor. Sözümle Ailesi, etkiler, çevresi. Lider. Yok efendim <gülüyor> muhabbet gibi öbür türlü oku oku ansiklopedi maddesi gibi olacak. <gülüyor> Sonra kendi baba oluşuyla ilgili geçmişe dönüyor. Ben erken evlendim. 26 yaşındayken iki oğlum vardı. 30-35 yaşına geldiğimde birlikte futbol oynardık gençler, moruklar diye iki takım yapardık akrabalarla birlikte. Çok hoşuma gitti bu benim. Böyle yakın arkadaş olduğumuz için elimizde otorite gibi bir sorun da yoktu. Bunu daha sonra geleceğiz. Orhan Pamuk da onaylıyor çok. Gerçekten bir otoriter ya da diktatör baba figüründen ziyade arkadaş baba figürü olması durumunu. Ve E, Gündüz Pamuk'un e, bu konudaki söylemleri e, aslında onun saygılı bir baba oluş e, haliyle sona eriyor. Yani hep babaya saygı duyulma durumunun üzerinde çok durduk. Genel beklenti de bunun üzerine. Burada aslında oğluna ve oğlunun e, işine özel yaşantısına saygılı olan bir baba yaklaşımı var. E, şeyden bahsediyor e, Gündüz Pamuk. E, ben diyor Orhan'ın yaşantısında hep iki dönem olduğuna dikkat ettim. Yani çok yoğun bir çalışmayla geçen roman yazdığı dönem ve sonra o romanın bittip basılıp rahatladığı dönem bu çok hmm. sıkışık olduğu zamanlarda oğlundan randevu alıyormuş şöyle diyor ben de ona uyarak randevu alıyordum çok az görüşüyoruz böyle zamanlarda Bunu da çok haklı ve ben de bu duruma mümkün olduğu kadar saygı gö gösteriyorum düşünün o çalışıyor ben bir öğleden sonra gidiyorum akşama kadar oturuyorum kafasında hmm. ne varsa dağılır elbette böyle bakabilmek güzel bir şey evet. sonra Orhan Pamuk başlıyor hem oğul olarak konuşuyor hem babası hakkında şöyle başlangıçe babam küçükken evin içinde nasıl görürdüm onu her şeyden önce neşeli bir insan var aklımda her şeyle dalga geçmesini bilen alay edebilen biri bu yüzden olsa gerek öyle büyük bir otorite bir üstün varlık bizi derinden derine etkilemesi gereken bir yüce kişi hissetmedim hiçbir zaman Bende bir korku fikri olmadı. Mesela başbakanlar, devlet büyükleri, din kuran kişiler, peygamberler hepsi babamdan öğrendiğim ve onun bize sezdirdiği kadarıyla biraz da dalga geçilebilecek, bıyık altından gülünebilecek bir dünyanın parçasıydılar. Bu da çok ilgimi çekti. Aslında bütün baba figürlerin e, böyle çok otoriter... Korkulası, çekinilesi altında ezilecek şeyler olmadığı, hepsinin eleştirilebilir, hatta dalga geçilebilir, zayıf yönleri görülebilir e, kişiler olmasını kendi babası da ona öğretiyor. Ve o baba üzerinden diğer baba figürlere bakış e, düşündürdü evet. beni. Evet. Hoşuma da gitti. Devam ediyor. Bir şey mi diyecektin sen Keremcim? Yok canım bir an ses gider gibi oldu ya malum ev kayıtları. <gülüyor> evet ya çok e, üst üste oluyor son zamanlarda. Şöyle demiş Orhan Pamuk. Bazı resimler geliyor aklıma çocukluğumdan kalan ve içinde babam olan resimler. Bir kere babam deyince dik vaziyette değil yatay vaziyette salondaki divanın üzerine uzanmış kitap gazete okuyan babam gelir aklıma. Kafamdaki resim her zaman budur demiş. Ee, sonra başka bir bölüm var. Ee, aslında orada Evdeki babasıyla dışarıdaki babasını karşılaştırıyor Orhan Pamuk. O bölüm de hoşuma gitti. Çok uzun o yüzden sadece e, kendi a, a, anladığım bir takım şeylerin üzerine duracağım. Yani dışarı çıktığı zaman e, arkadaşlarıyla ahbaplarıyla dışarıdaki sosyal hayatıyla gördüğü babası küçükken e, küçük Orhan'ı diyelim hep biraz şaşırtıyor. O evdeki baba gibi değil. Başka bir baba. Hatta onu biraz daha uzak E, buluyor. sanki bir sihirli duvardan başka bir dünyaya geçilmiş gibi hissediyor ee, babası genç evlenip çocuk sahibi olduğundan bahsetmişti aynı şey e, Orhan Pamuk'un gözünden şöyle anlatılmış babam genç evlenmiştir genç yaşında iki çocuk sahibi olmuştur genç de gösterir onun bu gençliği çevresindekileri şaşırtırdı bizim babamın çocukları olduğumuza inanamazlardı Ben çocukken hep babama takılırlardı. Bunlar senin çocukların mı? Ağabeyimle hmm. ben babamın bizim dışımızdaki hayatına bir sızma duygusu yaşardık demiş. Ee, onun dışında babasının işiyle ilgili, o da çok sorulan bir şeydir ya, babanın işi nedir? Hmm. Ee, artık annenin işi nedir de diyorlar mı? Diyorlar inşallah. Ee, evet, çok sorulur. Babanın evet, işi olurdu. nedir? Evet, Babası aslında pek çok değişik iş yaptığı için e, ona zor gelen bir soruymuş. Bu hep böyle kestirmeden e, mühendis cevabını verir, geçermiş. E, ben şimdi buradan e, bu babalar ve oğullar başlığı altında... E, Bence iş... bir şarkı arası veririm. Bir den, geldi ondan sonra babalar ve oğullar başlığına bakalım. Evet. Bakalım evet, ben yapacağım. bir türlü parçaya geldiğimize inanamayarak 5 yıl geçti Kerem. Buyur canım, anonset parçamızı. Şarkımız Eric Clapton'dan My Father's Eyes. Evet, 95 Açık Radyo'da kamusla güreş, baba sözcüğüyle devam ediyor. Ee, Eric Clapton'un da evet böyle şanssız bir e, baba oluşu da söz konusu, o da aklıma geldi. Efendim, e, babalar ve oğullar başlığı üzerinde konuşurken e, ben biraz da bu e, tanınmış e, baba oğullar e, konusuna gireyim dedim. E, pek çok sanatçı var böyle baba oğul, pek çok dalda. E, geçmiş çağlardan bugünümüze, yani resim sanatına baktığımızda mesela Brügeller... E, ...üç nesil hatta... ...üç Brügel, e, Holbein'ler... E, ...hepsi de hemen hemen... ...aynı tanınmışlık ve ustalıkta... ...ressamlar olarak karşımıza çıkıyor. E, müziğe baktığımızda... E, ...daha da fazla isim... ...geldi aklıma. ya yani Bir kısmı aklıma geldi, bir kısmını... E, ...araştırarak ekledim. Yani gene... E, ...Leopold ve Amadeus Mozart... ...iki Mozart var. Scarlattiler öyle, baba oğul. E, Strausslar öyle... Bahlar tabii, Bachlar da ikiden Hı. fazla. E, birden Bach'tan İglesiaslara geçmek çok ani bir geçiş oldu ama e, yani günümüzde de böyle babası da, e, oğlu da güzel şarkı söyleyen e, bu yetenekle donatılmış baba oğullar var. E, ne var, Münir Nurettin Selçuk, Timur Selçuk örneği var. Ya doğru Timur Selçuk'u da bir kere daha anmış, anmış olalım, olalım rahmetle. Marley'ler de öyle Bob Marley'le oğlu. işte Tim Buckley ile Jeff Buckley var. Çok fazla. Sinema dünyasına baktığımız zaman gene çok isim var. Gene yakın zamanda sayılır. Kirk Douglas'ı kaybetmişti sinema dünyası. Oğlu Michael Douglas aynı tanınmışlıkta. Aynı ee, işi yapıp meşhur aynı evet. anlamda meşhur olan kişiler olmakla birlikte işte farklı sanat dallarında meşhur olan kişiler de var var çok doğru onları da sen söylersin sinemada işte başka nedir Jeff ve Lloyd Bridges var Harry Fonda Peter Fonda işte Donald Sutherland la Kiefer Sutherland hep baya Baba da oğul da çok tanınmış isimler. Fakat ben tabii gene bu e, kadın tarafını işin boş bırakmak istemiyorum. E, hoş babalar ve oğullar e, maddesinden yola çıkmıştık ama birkaç da baba kız örneği vererek tamamlayayım bunu dedim. E, gene geçmişten Natkin Kohl kızı Natalie Cole, e, var. Sinatra'lar var baba kız. Ee, sinemada Ryan O'Neill ile Tatum O'Neill var. İşte Coppola'lar var. Ee, hoş baba yönetmen kızı oyuncu ama sanıyorum kızının da yönetmenlik denemesi vardı. Ee, Henry Fonda hem oğul hem kız. Jane Fonda da e, hemen e, söylenebilir. John Voight ile Angelina Jolie var. E, ya yani sonsuz tabi eklenebilir ama e, bu... Voight var var. Ben baba Evet, evet doğru. Ee, baba ve evlat figürünü bir yan yana e, koyayım dedim Keremcim. Yapılacak. örnekler o kadar çoksunuz so sonsuz ki. Bir de aynı alanda değil ha hakikaten farklı alanlarda çok sen sen söylersin. Sence <gülüyor> üzerine vazife istettim. Yani örnek verebilir miydin? Mi? Ha aklıma şey geldi. Ya, Eşref Kolçak'la Harun Kolçak geldi bizden de. Aa, dünyadan dünyadan örnekler verdin. Bizdeki örneklerden biri o. Oh. Doğru sinema ile müzik çok çok daha da var yani daha vardı. Ee, evet. E, Sen de e, bu. E, yani madem baba... böyle sanattan edebiyattan bahsederken bir her zaman yanımızda duran sevgili Eduardo Galeano'nun bir hüzünlü bir öyküsü var. Onu okuyayım bari. Zaman nazlarında çıkan e, sel yayınlarından çıkan Zaman Nazlarında adlı kitapta baba başlığında bir biraz hüzünlü bir öykü var. Onu paylaşayım o zaman. Ee, Vera okula gitmedi. Bütün gün eve kapandı. Akşam çökerken babasına bir mektup yazdı. Vera'nın babası çok hastaydı. Hastanedeydi. Şöyle yazdı. Sana kendini sev diyorum. Kendine dikkat et. Kendini koru. Kendini şımart. Kendini hisset. Kendine açık ol. Kendi zevkini sür. Sana... Seni seviyorum diyorum. Sana dikkat et diyorum. Seni sana dikkat diyorum. Seni koruyorum. Seni şımartıyorum. Seni hissediyorum. Sana aşığım, zevkini sürüyorum. Hector Hanevale birkaç gün daha yaşadı sonra yastığının altında kızının mektubuyla düşlerde kayboldu. Hey. Evet, tipik Galliano hikayesi. Biraz üzünlü oldu ama öyle gitti. de hatırlatmış olalım, hatırlayamam atlamış olalım Galliano'yu her evet. zaman her daim değil mi? <gülüyor> evet çok kullanıyoruz çok seviyoruz e, bu sanat e, dünyasına iyice girmiş olduk onunla tamamlayalım bari e, yani bakıldığı zaman e, gerek edebi eserlere gerek filmlere dizilere seçilen kahramanlara çeşitli baba figürleri karşımıza çıkıyor. Biz e, şimdiye kadar çok ağırlıklı olarak bu otoriter baba figürünü aldık. Bazen de e, şiddete kayan ve korkulan bir baba haline alan veyahut da aslında içten içe iyi ama onu gösteremeyen, toplumun ona yüklediği otoriterliği e, dışına çıkamayan hani çocuğu uyuduğunda gidip öpen baba figürü bir baba gibi bir figür var karşımızda ee, bir de e, bambaşka bir baba figürü var özellikle yabancı sinemada bu çok karşımıza çıkıyor son zamanlarda Türk sinemasında da var ama böyle bir beceriksiz baba figürü var ya Kerem hani anne bir yere gidiyor ve baba çocukla ve evle ne yapacağını bilemiyor her şeyi yüzüne gözüne <gülüyor> bulaştırıyor evet. Gene klasik roller üzerinden aslında çizilmiş herhalde yani babanın yapamayacağı. Doğru diyorsun. Ya öyle de. Ama yine de bir böyle elin ayağının şaşırması durumu sonrası oluyor. Var diyorsun. Yani <gülüyor> <gülüyor> bir Hulusi ben tipi babalar var eski Türk filmlerinde biraz da idealize ve komik bir baba tipi o. Hani ne kadar yaygın olduğu tatlı çok sert. tartışılır. Yine makbul makbul olan o. Evet tatlı sert. Evet. Tatlı sert. tatlılığı evet. sertliğinden daha çok sanki. Evet böyle tipi de Hulusi Kentmen'in böyle bir tatlı sevimli müzik bir tarafı var. Pek böyle sertlik de yakışmıyor aslında çoğu evet. zaman. Evet. Evet. Gerçekten yumuşak, yufka yürekli, sevecen, koruyucu bu Süper Baba dizisine almıştık ilk programda. Öyle bir baba tipi var. Ee, tabii bir Darth Vader var. Star Wars'u anmadan geçmiyoruz. O da şey, Galeano gibi çok andığımız bir yani film olarak. Eser oldu. E, hatta bir dinleyicimiz Twitter'dan haftalar önce yazmıştı. Zaten o e, vader de baba anlamına geliyor e, evet, bazı vardır. batı dillerinde. Ve e, o senin hep bahsettiğin uzun e, mitolojideki bitmeyen e, rekabetin, e, mücadelenin de bir uzantısı gibi aslında e, oğluyla e, Bir evet, Müdür müdür? <gülüyor> Aa tabii o da bir Onu, baba. O da bir rol aslında. Orada çok yüksek bir Çok doğru. emek e, emek görüyoruz yani çok çocuklar için varını yoğunu ortaya koyan, evet. çok mücadele eden, çalışan fedakar. E, fedakar, bir yandan da en son duyan, her zaman arkasından çeviren, çevrilen işlerden bir haber, sonradan haberdar olan biraz böyle bir küskünleşip sonradan işte daha makul bir seviyeye gelen. Doğru. Bir Çok, baba profili olarak evet. Münir Özkul'da atlamadan ol, olmaz ayıp olur. Çok Temel bakına. bir gerçekliğin üzerine kurulmuş aslında. Ailelerde de sıklıkla yaşanan bir durumun aslında e Bir yandan sembolü bir de ilk programda bahsetmiştik hani tabii ki dinleyemeyen sevgili dinleyicilerimiz için bir toparlama yaparak bu programı da bitirelim. Bir de bu hükmü geçmeyen babalar var. Ben özellikle edebiyatta bir takım isimler aklıma geliyor. Yani bu Liyer'den başlıyor, Kral Liyer'den. Evet. E, bütün malını mülkünü verdikten sonra bütünüyle hükmü yok olan e, ve zavallılaşan dışlanan baba figürü. Bir yandan yaprak dökümündeki Ali Rıza Bey figürüyle, işte, e, Yakup Kadri'nin kiralık konağındaki Naim Bey figürüyle... Evet. E, o sözünü geçiremeyiş, çok güçlü ya da otoriter olamayış, hep bir zavallılık unsuru olarak ele alınıyor. Keza bazen Goryo babası tabii eklenebilir bunların yanına. Bir de genel Eşrat Nuri'nin acımağında bir Mürşit Efendi karakteri vardır. O da anlaşılamayan, özellikle dönemi için gereken otoriteyi neyse gerek ama beklenti o yönde o otoriteyi sağlayamadığı için Kendi evladı tarafından bile anlaşılamamış ancak öldükten sonra anlaşılan bir baba figürü. Böyle e, programın sonuna doğru daha hüzünlü şeylerle doğru gittik. E, bitirelim. E, evet. Baba kelimesini bir, bir kısmen de olsa. Kısmen evet aslında bir yani, sürprizimiz var ama. Evet söz konusu değil sürprizimizi artık. Paylaşacak mıyız? Yok paylaşmayalım. Paylaşmayalım. Paylaşmayalım. Sürpriz, sürpriz gibi olsun. Şakadanak evet. böyle karşılarına çıkınca insanların öyle olsun. Evet, öyle Nova olsun. Baba kelimesini tamamladık, tamamladık diyebiliriz o anlamda. İşte Vaske kelimeye geçeceğiz. Ee, yavaş yavaş. Evet, yavaş yavaş. İyi haftalar diliyorum herkese. İyi haftalar, Hoşça sağlıklı, kalın. güzel günler diliyoruz. Hoşça Hoşçakalın. İyi günler.